Bismillahi min Şeytanir Rajeem. nahmeduhu ve ve nasta'firu ve n'auzbilillahi min ve min syyata amalina. Men ve men yudlil Ve illallah, Ve ve kitab Allah. Ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrül umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin fînâr. Allah izin verirse alimlerle ümmet arasında karşılıklı düşen sorumluluklar, mesuliyetler üzerine e devam edeceğiz. Geçen haftalarda bir iki bölüm işlemiştik bu konuyu. Bunlardan birisi, alimlere bağlılık ve onlara sevgi göstermektir. Vela ve bera, yani dostluk ve düşmanlık, İslam'ın temel esaslarından biridir. Allah'tan başka, ibadet edilmeye layık, gerçek manada bir ilah olmadığına dair yapılan şahitliğin gereklerinden birisi de vela ve berâdır. Bu önemli Öz, özelliğe, esasa, kaydeye e, işaret eden bir sürü nas vardır. Bu konuda eser yazan Şeyh Hamd bin Atik şu ifadeleri kullanıyor. Allahu Teala'nın kitabında tevhidin vacipliği ve bunun zıttının haramlığı konusundan sonra bu hükümde yani vela ve beradan delilleri daha fazla ve daha açık olan başka bir hüküm yoktur. İnsanların Peygamberlerden sonra Allah için sevgi ve dostluk besleyecekleri, en evla ve en fazla hak sahibi olan kimseler, alimlerdir. Müslümanların, Allah Teala'ya ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olan bağlılıklarından, yani velalarından sonra, Kur'an'ın ifade ettiği gibi müminlere ve özellikle de peygamberlerin varisleri, Allah'ın kara ve denizin karanlıklarında yol bulmak için takip edilen yıldızlar mesabesinde kıldığı, ve Müslümanların hidayet ve dirayetleri üzerinde icma ettikleri alimlere bağlılık, vela göstermek gerekir. Selef, Allah onlardan razı olsun, insanın kendi beldesinden, ehli sünnetten ve selef takipçilerinden olan alimleri sevmesinin, inancının, akidesinin sıhhatine ve takip ettiği yolun doğruluğuna hükmedilecek bir ölçü olarak belirlemişlerdir. İbnül Medini, rahmetullahi aleyh, Sünnetten tek bir hasleti kabul etmeden veya inanmadan tek eden kimsenin ehil olmayacağı sünnetin beyanı konusunda şöyle diyor. Kişinin Basra ehlinden Eyyub Sahtiyani, İbn Avn, Yunus et-Teymiye itimat ettiğini, onlara sevgi duyup sık sık andığını ve onları örnek aldığını görürsen onun hakkında hayır yönünde ümit besle yani ona üstün zanet. Bunlardan sonra Hammad bin Seleme Muaz bin Muaz, Vehib bin Cerir gelir. Bu insanlar bidatçilerin en büyük sıkıntısıydı. Kufelilerden bir adamı Talha bin Musarrif, İbn Ebcer, Ebu Hayyan et-Teymi, Malih bin Mugavvel, Süfyan bin Saides Sevri ve Zaide'ye itimat ettiğini görürsen onlardan ümit ol. Bunların ardından Abdullah bin İdris, Muhammed bin Ubeyd, İbnü Bi Utbe ve el Muharibi gelir. Böyle kimselerden ümitli ol. Yani bu alimler, selefin bu imamları bunlar gibi kendi zamanlarında ehli sünnetin temsilcisi olmuş bu ilim ehline yakın olmayı ehli sünnetin bir işareti olarak saymışlardır. İmam Tahavi Taha Allah rahmet eylesin şöyle diyor. Öncekilerden selef alimleri ve onların ardından gelen tabiinden hayır ve eser ehli Fıkıh ve nazar ehli kimseler ancak güzellikle olurlar. Onları kim kötü bir şekilde anarsa yolda değildir. Alimlere bağlılığın anlamı, alimi dostluk ve düşmanlığın ana ekseni konumuna getirip de talebenin hocasına arka çıkması, söz ve görüşlerine taassupla bağlanması, bunları hak olarak görüp dostluğunu ve düşmanlığı bu esasa göre belirlemesi manasına gelmez. Çünkü bu husus Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra hiç kimseye ait değildir. Yani bu şekilde bir dostluk ve düşmanlık ancak Allah Resulü adına yapılır. İbn-i Kim bir şahsı ileri çıkarıp da dostluk ve düşmanlığını onun sözlü ve fiili muvafakatına göre belirliyorsa dinlerini parça parça yapıp grup grup olanlardandır. Yani En'am suresi 159. ayetinde zikredilen kimselerdendir. Kişi, imamların ve ilim adamlarının Tebası gibi mümin bir toplumun yoluna uygun olarak fıkıh ve terbiye edindiği zaman, örnek aldığı kişileri ve arkadaşlarının ölçü konumuna getirerek onların muhafakat ettiklerine dost, muhalefet ettiklerine de düşman olma hakkı yoktur. İnsanın kendisini kalbindeki tefakkuh, dinde bir anlayışa alıştırması ve buna göre amel etmesi gerekir. Bu tutum engelleyici bir tutumdur. Kalpteki gizli potansiyel sıkıntılar karşısında ortaya çıkar hiç kimsenin kendi ashabının kendi arkadaşlarının görüşüdür diye bir görüşe çağrı yapmak veya bu görüşe sırf bu sebeple inanmak yahut da buna göre icraatta bulunmak yoktur. Bilakis bunlar Allah'a ve Resul'ünün emrinden e, olmak ya da Allah ve Resul'ünün Allah'a ve Resulüne itaat olduğunu bildirdiği usullardan olmak nedenine dayanmalıdır. Sadece bu hususa istinad etmelidir. Hatta Müslümanın alimlerden herhangi birine imanı, takvası ve ilmine göre olması dışında ya da öğretim, yönlendirme gibi kendisine yönelik bir iyiliği dokunmuş olması dışında alimlerden hiçbirine aşırı bağlılık ve do dostluk gösterme hakkı bulunmamaktadır. İbn-i Allah rahmet eylesin, şöyle diyor. Hiç kimsenin bir şeyhe intisap edip, dostluk ve düşmanlığını onun peşinden gidişine göre belirleme hakkı yoktur. Bilakis ona düşen görev, iman ehli olan herkese ve ilim adamlarından ve diğer kimselerden takvalı olduğunu bildiği herkese dostluk beslemektir. İman ve takvasının daha fazla olduğu görülen kimseler dışında, hiç kimseye daha fazla dostluk ve bağlılık göstermez. Bu hususta, Allah ve Resulünün öncelediği kişileri önde tutar. Allah ve Resulünün üstün gördüğü kişileri üstün görür. Şehlere, alimlere gösterilen taasub, Müslümanların parçalanma sebeplerindendir. Her bir taife ya da her bir belde halkı için böyle bir taasup caiz olmuş olsaydı, Müslümanlar dinleri konusunda birçok parçalara, fırkalara bölünürdü. Her grup kendi yanındakiyle sevinç duyardı. Bidatçilerin bidat ve sapıklıklar içine düşmüş olmaları birçok sebep sebebin sonunda ortaya çıkmıştır. Bu sebeplerden biri de taasup ve parçalanmaktır. Bu da bazı salih kişilerin çoğu zaman gafil oldukları bir konudur. Bir alime ya da şeyhe tasıpla bağlanıyorlar ve bu tasubun hakka sıkı sıkıya bağlanarak gösterilen bir tasub olduğunu zannediyorlar. Bunun hak bir bağlık olduğunu iddia ediyorlar. Müslümana düşen göre dostluk ve düşmanlığı kitap ve sünnet dışındaki bir temele dayandırmamaktır. Hiç kimsenin avamın önünde birini çıkararak onun yoluna çağrıda bulunması, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dışında o yola göre dostlukta ve düşmanlıkta bulunması, bir görüşü öne çıkararak Allah ve Rasulü'nün kelamı ve ümmetin üzerinde icma ettiklerinin dışında bu söze göre dostluk ve düşmanlığını belirlemesi gibi bir hakkı bulunmamaktadır. Önlerine bir şahıs ya da bir görüş çıkarılıp da bununla ümmet içinde ayrılık meydana getiren, bu söze göre dostluk ve düşmanlıklarını belirleyen bidatçilerin yaptığı ancak budur. Hayır ehli bazı kimselerin şeyhlere ve ilim adamlarına duydukları sevgi aşırılık derecesine varabilmektedir. İnsan sevgide veya övgüde aşırıya kaçtığında en sonunda üstadını, hocasını kendisinde olmayan şeylerle övmeye, kötülüklerini iyilik olarak görmeye ve hiçbir surette onun hakkında olumsuz eleştirilerde bulunulmasını kabul etmemeye başlar. Bu sevgi hevadan uzak olsaydı bu tür şeyler meydana gelmezdi. Bir şahsa duyulan sevgi genelde menheç sevgisine dayanmaz. Bu konuda hevanın giriş yolları çok incedir. Masum ancak Allah'ın koruduğu kimsedir. Şeyhülislam İbn-i Teymi'ye rahmetullah, Adi bin misafirin tabirlerine, ona tabi olan kimselere vasiyetinde şöyle e, nasihat ediyor. Vacip olan Allah'ın ve Resulünün öncelediği kimseleri öne geçirmek, Allah ve Rasul'un geride bıraktıklarını da geride bırakmaktır. Allah ve Resulünün sevdiğini sevmek, buğz ettiklerine buğz etmektir. Allah ve Resulünün yasakladıklarından kaçınmak, razı olduklarından razı olmaktır. Müslümanların tek bir bilek olmasıdır. Sevgi, sevgisizlik, rıza, öfke, öne geçirme, geride bırakma. Bunlar sadece Allah'ın sevip sevmemesine bağlı, razı olup olmamasına veya öfke duyup duymamasına, öne geçirmesine, geride bırakmasına göre olmalıdır. Heva ehli ise kendi hevalarına ilimsizce arka çıkarlar. İşte bu sebeple bidat ehli kimseler Alimleri ve şeyhleri Allah Azze ve Celle için değil, kendi hevaları sebebiyle sevince, onlar gözünde işleri ters yüz etmekle ve alimler Allah Azze ve Celle'yi razı edip bidatçileri razı etmedikleri için sevilenler sevilmez hale gelmektedir. Abdullah bin Selam radiyallahu anh, Müslüman olmak istediği zaman Nebi aleyhissalatu vesselama, Yahudiler iftiracı bir kavimdir. Benim Müslüman olduğumu öğrenirlerse bana iftira ederler. Onlara benim hakkımda sor dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara birini gönderdi. İçinizde Abdullah bin Selam kimdir diye sordu. Hahamımız, Hahamımızın oğludur. Alimimiz, Alimimizin oğludur dediler. O Müslüman olsa siz ne olursunuz? Siz de Müslüman olur musunuz diye sordu. Böyle bir şeyden Allah'a sığınırız dediler. Anlatmaya şöyle devam ediyor. Abdullah radıyallahu anh çıktı ve Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Rasulullah dedi. Yahudiler en kötümüz en kötümüzün oğlu, en cahilimiz en cahilimizin oğlu demeye başladılar. Abdullah ey Allah'ın Resulü bunların iftiracı bir kavim olduklarını sana söylememiş miydim dedi. Bunu Bukhari ve Ahmed bin Hanbel rivayet ediyorlar. Yahudiler Allah onları katletsin. Abdullah bin Selam radıyallahu anha karşı tavırlarında çok ilginç bir biçimde ters yüzolu vermişlerdir. Din alimini cahile çevirir vermişlerdir. Yahudi yavrusu bidatçilerin durumu da bundan farksızdır. Zaferani şöyle diyor. Bişrel Merisi hacca gitti. Dönünce Şafii'yi kastederek Hicaz'da bir adam gördüm. Onun gibi soru soran ve onun gibi cevap veren bir adam hiç görmedim. Anlatmaya şöyle devam etti. Şafi yanımıza çıka geldi. İnsanlar Bişir'in yanından ayrılıp onun yanında toplandılar. Bişir'e gelip, bu adam senin geldiğini haber verdiğin Şafi'dir dedi. Önceki hali gibi değil, değişmiş dedi. Bişir, Abdullah bin Selam karşısında takındıkları tavır bakımından Yahudilerden başkasına benzememektedir. Yani Bidat ehli hevalarına aykırı bir şey gördükleri zaman daha önce övdükleri kimseleri bile e, alaşağı edebilirler. İkinci bir husus, alimlere saygı duymak ve onlara değer vermektir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor, Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen, iyiliği emretmeyen, kötülüğü yasaklamayan ve alimimizin hakkını tanımayan bizden değildir. Bunu Ahmet bin Hanbel ve Tirmizi rivayet etmişlerdir, hadis sahiptir. Alimlere saygı duymak, onlara değer vermek ve ihtiram, hürmet göstermek sünnettendir. Taus bin Kaysan rahimeullah şöyle demiştir. Şu dört kimseye saygı duymak sünnettendir. Alim, yaşlı, idareci ve baba. Bunu Begavi Şerhu's-Sünne'den nakleder. Hatta alimi ilminden ve ezbere bildiği Kur'an'dan dolayı yüceltmek Allah azze ve celle'ye yüceltmektir. Hadiste Ebu Musa el-Eşar radıyallahuh ante'den rivayetlerine göre ne bileyim issettirsem şöyle buyuruyor. Yaşlı Müslümana Kur'an konusunda aşırıya gitmeyen ve ondan uzak kalmayan hafıza ve adaletli idareci ikramda bulunmak Allah Teala'yı yüceltmekten sayılır. Bu hadisi Ebu Davud rivayet etmiştir. Muhaddisler Bu bunun hasen derecede olduğunu ifade etmişlerdir. Bu ümmetin selefi alimlerine büyük bir saygı göstererek onları onlara karşı gayet edepli davranırlardı. Abdullah bin Abbas saygınlığına ve yüksek mertebesine rağmen Zeyd bin Sabit el-Ensari radiyallahu anh'ın atının üzengisini tutmuş ve alimlerimize ve büyüklerimize böyle davranmakla emrolunduk demiştir. Bunu hakim rivayet ediyor. İbn Abbas radiyallahu şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sorup araştırmaya başladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve işittiği haberi bana ulaşan ve o hadisi söyleyecek olan bir adama gelecek olsam, böyle bir kimse bulursam, elbisemi yastık yapar, kapısında dururdu. Evin sahibi dışarı çıkıncaya kadar rüzgar yüzüme çarpardı. Dışarı çıkınca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcaoğlu ne oldu sana derdi. Ben de, bana ulaştığına göre sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden hadis rivayet ediyormuş Hadisi senden bizzat dinlemek istedim derdim. Bana birisini gönderseydin de ben sana gelseydim ya derdi. Ben senin ayağına gelmek bakımından benim hakkım daha çok değerdi. Bunu da Camiül Beyanil İlim ve Fatli isimli eserinde i̇bn Abdilber naklediyor. İmam Ahmet bin Hanbel, Rahmetullah Aleyh, Halef el-Ahmer'e, ancak senin ön tarafında otururum. Kendisinden ilim öğrendiğimiz kişilere tevazu göstermekle emrolunduk demiştir. İmam Müslim, (rahmetullahi) Aleyh, İmam Bukhari'ye karşı, ona gelip iki gözün arasından öpünce üstadlar üstadı, muhaddisler efendisi, hadis illetlerinin tabibi, izin ver de ayaklarında öpeyim demiştir. Selef alimlerine karşı gösterdikleri eksiksiz saygıdan olarak heybetlerinden de, onların heybetlerinden de sakınırlardı. i̇bn Abbas radiyallahu rivayete göre o şöyle diyor. Ömer bin Hattab'a bir hadis sormak için iki sene bekledim. Beni tek engelleyen şey onun heybetiydi. Bunu da İbn Abdilber rivayet ediyor. Alimler ilim ehlinin meclislerinde kendileriyle muamelede bulunma ve onlarla konuşma üsluplarından çokça söz etmişlerdir. Bu hususlar alim ve talebenin uyması gereken edep kurallarına dair eserlerde geniş olarak ele alınmıştır. Bu konuda Rivayet edilenlerin en derli toplusu Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh'ın şu sözüdür. Kendisine çok soru sormaman, cevap vermesi için sıkmaman, kaçındığında ısrar etmemen, katlandığında elbisesinden tutmaman, sırrını ifşa etmemen, onun yanında hiç kimsenin gıybetini yapmaman, zellede bulunursa mazeretini kabul etmen alimin hakkındandır. Alime Allah'ın emrini korumaya devam ettiği sürece Allah için saygı duyman tazim göstermen gerekir. Önüne oturmamalısın. Bir ihtiyacı olduğunda herkesten önce sen davranmalısın. Yine bunu da i̇bn Abdilber rivayet ediyor. Ali radıyallahu anh'den i̇bn Abdilber'in diğer bir rivayetinde de şöyle demiştir. Alimin senin üzerindeki haklarından bazıları şunlardır. Yanına geldiğinde özel olarak alime, genel olarak da orada bulunanlara selam vermen, ön tarafına oturman, elinle işaret etmemen, gözünle imalı hareketler yapmaman, Falan kişi senin görüşünün hilafına şeyler söyledi dememen, elbisesinden tutmaman, sorduğun soruda ısrar etmemen, alim yaş vurma ağacı mesabesindedir. Sana ondan sürekli bir pay düşecektir. Diğer bir mesuliyet, alimlerden ilim almak ve onlara teveccüh göstermektir. Alimler şüphesiz peygamberlerin varisleridir. Peygamberlik mirasından bir paya nail olmak isteyen varsa, Alimlerin meclislerine katılması, onlardan bir şeyler alması gerekir. Alimlerden ilim alarak ilim yoluna giren kişiye Allah cennete giden yolu kolaylaştırır. Ebu Hureyri radiyallahu anh'den rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim ilim aradığı bir yola girerse Allah ona cennete götürecek yolu kolaylaştırır. Diğer bir rivayette şu şekilde. Kim bir ilim yoluna girerse Allah ona cennet yollarından birini kolaylaştırır. Ahmet bin Hanbel, Darimi ve Ebu Davud rivayet etmişlerdir bunu. Alimlerden ilim almak hem ilmin yoludur hem de alimler oluşturmanın yoludur. Selman el-Faris'i radıyallahu anh şöyle diyor. Sonra gelen öğrenene ya da öğretene kadar önce gelen kalırsa insanlar hayırlı olmaya devam ederler. Sonra gelen öğrenmeden ya da öğretmeden önce ilk gelen öne geçerse, ölüp giderse insanlar da helak olurlar. Ebu Derda radıyallahu de şöyle der. Ne oluyor bana ki, alimlerinizin gittiğini ama cahillerinizin öğrenmeye çalışmadıklarını görüyorum. İlim kaldırılmadan önce öğren. İlmin kaldırılması, alimlerin gitmesidir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'den gelen rivayette de şöyle demiştir. Hiçbir kimse, alim olarak dünyaya gelmez. İlim, öğrenme yoluyla elde edilir. Selef, bunun fıkhını iyice kavradıklarından dolayı, ilim ehlinden ilim alma konusunda büyük hırs göstermişlerdir. Abd Abdurrahman bin Mehdi rahmetullahi aleyh, şöyle demiştir. Kişi, ilim bakımından kendisinden daha üst konumda olan biriyle karşılaştığında, o gün onun ganimet günü olurdu. Ona sorar bir şeyler öğrenirdi. İlim bakımından kendisinden daha alt konumdaki biriyle karşılaştığında da, ona öğretir ve tevazuyu gösterirdi. İlim açısından kendisiyle aynı seviyede biriyle karşılaştığında ise onunla müzakere eder, birlikte ders yapardı. memnun bin Mihran şöyle anlatıyor. Alimler, her beldede benim yitiklerimdir. Bulamadığım zaman onları ararım. Ben kalbimin salahını, onun kalbimin düzelmesini alimlerin meclislerinde buldum. Ashab-ı kiram, Allah hepsinden razı olsun ve onlardan sonra tabi'in, Alimlerin meclislerine katılmaya, onlardan ayrılmamaya teşvik etmişleridir. Ebu Cuhayfe radiyallahu anh şöyle diyor. Büyüklerle otur, alimlerle dost ol, bilgelerle, hikmet sahibi kimselerle kaynaş. Ebu Derda radiyallahu anh şöyle demiştir. Kişinin ilim ehliyle birlikte yürüyüşü, girmesi, çıkması konusundaki edepleri sahip olduğu fıkıhtan kaynaklanır. İlim talebesinin, alimlere karşı sabırlı olması gerekir. Allah'ın kendilerine hikmet verdiği kimselere karşı nefsini sabra alıştırması gerekir. Lokman, oğluna şöyle demiştir. İlim de senden üstte ve altta olana karşı nefsinin sabırlı olmasını sağla. Alimlere karşı sabredenler, onlardan ayrılmayanlar ve yumuşaklıkla ilimlerinden alanlar, alimler kervanına katılırlar. i̇bn Maci Sünen sahibi şöyle anlatıyor. Yahya bin Mayn, Ahmet bin Hanbel'e geldi. Biz de onun yanındaydık. O sırada katırı üzerinde Şafii geçti. Ahmet ona selam vermek için hemen davrandı. Peşine düştü ve yavaşlattı. Yahya oturmuştu. İmam Ahmet gelince Yahya, ey Ebu Abdillah ne kadar böyle? Yani muhtemelen niçin böyle demek istemiştir. İmam Ahmet bunun üzerine boşver. Fıkıh istiyorsan katırın kuyruğuna yapış demiştir. Selef, ilim talebinde hırslı olmak, ilim ehlinden ilim alma konusunda çaba sarf etmek hakkında en etkili, en tesirli örnekleri ortaya koymuşlardır. Hatibül Bağdadi ve diğerlerinin hadis talebi uğruna gerçekleştirdikleri yolculuklara dair zikrettikleri kıssalar bunun şahididir. İşlerinden bağlısı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinden bir tekini, sadece bir tanesini dinleyebilmek için uzun yolculuklara çıkmıştır. Onlardan biri, kendisinden daha bilgili olduğunu bildiği birisinin bul, e, bulunmasın ki, mutlaka ondan ilim almak için çabalar bu uğurda uzun yolculuklara katlanırdı. Sahabe-i Kiram'dan, Sahabe-i Kiram'ın alimlerinden birisi şunu söylemiştir. Birinin Allah'ın kitabını benden daha iyi bildiğini bilsem de, yanına ancak develer, develerle gidilebilse bunu mutlaka yaparım. Yani mutlaka develerle bu yolculuğa katlanırım. Şer'i ilim, telakki yoluyla edinilen bir ilimdir. Sadece kitaplardan edinilmez. Bilakis ilim edinmede sadece kitaplarla sınırlı kalmak pek çok musibete de sebep olabilir. Aynı şekilde Gençlerin ve talebelerin bir araya toplanarak bir hocadan almaksızın aralarında ders yapmaları da böyledir. Şafi, Allah rahmet eylesin, bu konuda şöyle diyor. Kitaplardan fıkıh edinmeye kalkışan hükümleri zayi eder. Seleften bir başkası şöyle demiştir. Belaların en büyüğü sayfaların hocalaşmasıdır. Yani sayfalardan, kitap yapraklarından ilim almaya, öğrenmeye çalışmaktır. Ebu Hanife'ye, Falan mescitte bir halka var, fıkıh üzerine münazarada bulunuyorlar denildiği zaman bir başları, bir önderleri var mı diye sormuş. Hayır dediklerinde de kesinlikle fıkıh elde edemezler demiştir. Önemli olan hususlardan biri insanların ilim ehline teveccüh etmelerinin kendilerine vacip olduğunu iyice kavramalarıdır. Alim insanlar için durup da ben alimim, bana tabi olun diyecek hali yoktur. Ancak insanlar alimi gördüklerinde onu öne geçirecek ve kendisinden istifade edeceklerdir. Çünkü tarih boyunca fetva vermeye atılmamak, öne çıkma rağbeti göstermemek, Müslümanların ilim ehlinin sünneti haline gelmiştir. Bu konuya dair nasibi elde ettikleri zaman, başlarının üzerine sancaklardaki bir takım sloganlarla çağrıda bulunmamışlardır. İnsanların kendilerinin değil, Peygamberler Efendisi Aleyhisselatü Vesselam'ın izne uymalarını isterler. İbn Allah rahmet eylesin şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından ensar mensubu 120 kişiye yetişti. Onlardan birine bir mesele sorulurdu, bir başkasına havale ederdi. O da başkasına havale eder ve en sonunda yine ilkine geri dönerdi. Diğer bir rivayette, onlardan bir hadis tahdis eden, hadis rivayet eden veya hadis sorulan, herhangi bir şey sorulan hiç kimse yoktur ki kendi yerine kardeşinin cevap vermesi hoşuna gitmesin. Ondan fetva istenmesin ki kendi yerine kardeşinin fetva vermesinden hoşlanmasın. Yani kendi yerine e, bir başkasının fetva vermesini daha çok isterlerdi. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh vefat ettiğinde Alkame'ye oturup insanlara bir şeyler öğretsen denildi. O da cevap olarak siz benim izimden gidilmesini mi istiyorsunuz dedi. Ânneşte'nin rivayete göre İbrahim'i bir direğin dibine oturt oturtmak. Ders verdirtmek için uğraştık ama o bunu kabul etmedi, reddetti. Selef alimlerin ve onlara tabi olanların sıfatlarından biri de az konuşmaktır. Herhangi bir mecliste söz söylemeyen ve konuşmayan bir alim görürsen, onun görüşünü al ki Sözü cahillerin ve benzerlerinin eline bırakma ki, hem kendileri saparlar hem de başkalarını saptırırlar. Hasan-ı Basri, Allah rahmet eylesin, şöyle diyor. Kişi bir toplulukla birlikte oturur da o topluluk onda dil tutukluğu olduğunu görür, böyle zanneder. Onda var olan dil tutukluğu Müslüman bir fakitte bulunur. Bunlardan anlaşıldığına göre insanlara düşen görev ilim ehline teveccüh etmek, onları öne geçirmek, söylediklerine kulak vermek ve kendilerinden ilim almaktır. Burada önemli olan şeylerden biri de dinine ve ilmine güvenilen kişilerden almaya dikkat etmektir. Bu bu ilim dindir. Dininizi kimden aldığınıza bakınız diye nasihat eden selef, bunu kastederler. Diğer bir sorumluluk, alimlerin mertebelerine riayet etmektir. İlmin dereceleri, alimlerin mertebeleri bulunmaktadır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam, alimlerin imamı, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ona Rabbi daha fazla ilim istemesini emretmiştir. Allah subhanehu Taha suresi 114. ayetinde de ki Rabbim ilmimi artır. Yani ey Muhammed de ki Rabbim bana öğrettiklerine daha başka ilimler kat. İlmin faydalarından bilmediklerini istemesini Allah azze ve celle emretmiştir. Bunda ilmin mertebeleri bulunduğuna dair işaret vardır. Allah azze ve celle Musa aleyhisselama bu hususu öğretmiştir. Ubey bin Kab radiyallahu anh'den rivayet edilen hadiste Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle anlatıyor. Musa Aleyhisselam İsrailoğullarından bir topluluk içindeyken kendisine bir adam geldi. "Senden daha bilgini birini biliyor musun?" dedi. Musa Aleyhisselam hayır dedi ve Allah Musa Aleyhisselam'a "Elbette ki kulumuz Hıdır senden daha iyi, senden daha ilimlidir." diye vahyetti. Musa Aleyhisselam o adama gitti ve "Bir rüşt olarak sana öğretilenden bana da öğretmen için sana tabi olabilir miyim?" dedi. Buhari sahinde bunu ee, yine Müslim sahinde anlatmıştır uzunca. Bu da gösteriyor ki ilmin mertebeleri vardır ve bazı alimlerin herhangi bir konuda diğerinde olmayan bir ilme sahip olması söz konusudur. Kurtu bir ahlamullah bu husda şöyle diyor: Alimlerimiz şöyle demişlerdir: Hadis konusunda o senden bilgilidir demesi, yani hükümleri, detay hususları ve Muayyen olayların hükmünü daha iyi bilir anlamındadır. Hızır'ın Musa Aleyhisselam'a söylediği sözün delaletiyle bu mutlak değildir. Sen Allah'ın sana öğrettiği, benim bilmediğim bir ilim üzeresin. Ben de Allah'ın bana öğrettiği ve senin bilmediğin bir ilim üzereyim. Buna göre diğerinin bilip birinin bilmediğine göre her ikisinin birbirinden daha bilgili olduğunu söylemek daha doğrudur. İlmin mertebeleri, alimlerinde dereceleri bulunduğuna göre, bunu gösterdiğine göre, ilim talebesinin, alimlerin sahip oldukları mertebe ve konumları gözetmesi gerekir. İlmin mertebesinin sınırı, cahillere değil, kendisine ilim verilmiş olan kişiye kadar uzanır. i̇bn Akil şöyle der. Şu yeni yetme cahillerden duyduğum hayret verici şeylerden biri, Ahmet'in fakih değil, muaddis olduğunu söylemeleridir. Bu cehaletin en üst noktasıdır, demiştir. Çünkü onun, Ahmet bin Hanbel'in birçoğunun bilmediği ve hatta belki de büyüklerinin dahi ilerisinde bir derecede hadislerin üzerinde bina ettiği tercihleri onun ilmini göstermektedir. İmam Zehebi bu söze not olarak şunları ifade ediyor. Kanaatimce onlar İmam Ahmet'i bir muhaddis olduğunu ve gayret ettiğini düşünüyorlardı. Hatta onun zamanımız muaddislerinin zirvesi olarak hayal ediyorlardı. Vallahi o, özellikle fıkıh konusunda Leis, Malik, Şafi ve Ebu Yusuf'un mertebesine, Zühd ve Vera konusunda Fudayl ve İbrahim bin Eteb'in mertebesine, ezber bakımından Şube, Yahya el-Kadda'nın İbnül Medini mertebesine ulaşmıştır. Fakat Cahil kendisinin mertebesini bilmezken, başkasının mertebesini nasıl bilecek ki? Alimlerin mertebeleri değişik itibarlara göre farklılık arz eder. Bu sebeple bu çeşitliliğe göre söz konusu mertebelerin e, bu mertebelere riayet edilmesi gerekmektedir. Alimlerin mertebelerine riayet etme kapsamına giren hususlardan biri uzmanlık alanına riayet edilmesidir. İlim dallarından biri veya ilim baplarından biri alim kişide daha baskın olabilir. Dolayısıyla bu ilim dalında ifade ettiği görüşün bir başkasının görüşünün sahip olmadığı e, bir husus olabilir. Enes bin Malik radiyallahu anh, Nebi aleyhissalatü Vesselam şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Ümmetim içinde ümmetime en merhametli olan Ebu Bekir'dir. Allah'ın dini konusunda en şedid olanları Ömer'dir. haya bakımından en dürüst olanları Osman'dır. Helali ve haramı en iyi bilenleri Muaz'dır. Ferais yani miras bilgisini en iyi bilen Zeyd'dir. Her ümmetin bir emini vardır. Bu ümmetin emini de Ebu Ubeyd'dedir. Allah hepsinden razı olsun. Bu hadisi Ahmed bin Hamir, Tirmizi ve İbn Mace rivayet ederler. İbn Abbas radıyallahu anh'dan gelen rivayette de şöyle demiştir. Ömer bin Hattab radıyallahu anh Cabiye'de insanlara hutbe okudu ve şöyle dedi: "Ey insanlar, Kur'an hakkında soru sormak isteyen Ubey bin Ka'b radıyallahu aneh'e gezsin. Ferais hakkında sormak isteyen Zeyd bin Sabite gez, Fıkıh hakkında sormak isteyen Muaz bin Cebel radiyallahu anh'a İmam Şafi, İmam Ahmet bin Hanbel'in hadis ilmi konusunda tebaruz etmesine, öne geçmesine riayet ederdi. İmam Ahmet Rahimullah şöyle demiştir. Şafi bize şunları söyledi. Siz hadis konusunda benden daha bilgilisiniz. Sizin nezdinizde bir hadis sahih olduğunda bize söyleyin de ben de o hadise tutunayım. Abdurrahman bin Mehdi, her biri bir konuda öne çıkmış olan alimlerin arasındaki derece farklıklarının açıklamak için şöyle der. Sünnet ve sünnete dahil olan konular hakkında Hammad bin Zeyd'den bilgilisini tanımadım. Sünneti Şeab bin Harraj'dan daha iyi anlatan birini görmedim. O konuştuğu zaman Süfyan susardı. İbnül Mübarek'ten daha beli konuşan bir kimseyi de görmedim. İmam Zehebi de şöyle der. Bu ümmetin en iyi kurrası, en iyi Kur'an okuyanı Ubey bin Ka'ab'dır. Yargı yani kadılık konusunda en bilgilisi Ali radıyallahu anh'tır. Ferais konularını en iyi bilen Zeyd'dir. Tevili yani Kur'an'ın tefsirini en iyi bilen de İbn Abbas radıyallahu anh'dır. Alimlerin Âlimlerin mertebelerine riayetten sayılan diğer bir husus da yaşlarına riayet etmektir. İlim birikime dayalıdır. İnsanın üzerinden zaman geçtikçe ilmi ve tecrübesi de artar. Sabit olduğuna göre kıyamet alametlerinden biri de küçüklerin öne geçmesi ve ilmin onlardan aranmasıdır. Allah Resulü Aleyhissatü vesselam şöyle buyurmuştur. "İlmin küçüklerde aranması kıyamet alametlerindendir." Bunu İbnül Mübarek Zühdde, Lalkai Şerhu Usulü İtikad Sünnede ve Taberani Mucemül Kebir'inde rivayet ediyor. Selef küçüklerden ilim alınmasını kınamıştır. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ten rivayete göre o şöyle demiştir. Dinin fesadı ilmin küçük tarafından gelip büyüğün ona asi gelmesidir. İnsanların salahı ise ilim büyük tarafından gelip de küçüğün ona tabi olduğu zamandır. Bu rivayette, diğer bir rivayette, dikkat edin, ilmi büyüklerinden aldıkları ve küçük büyüğün karşısında dikilmediği sürece insanlar hayırdadır. Küçük büyüğe karşı dikildiği zaman kaybolmuştur. Yani helak olmuşlardır. Abdullah bin Mesud radıyallahu an şöyle der. İlim büyüklerinizde bulunduğu sürece siz hayır üzere olmaya kesinlikle devam edeceksiniz. İlim küçüklerinizde olduğu zaman küçük büyüğü beyinsiz görür. Evet bunu e, İbn Abdilber bu e, okuduğum bu rivayetleri Camiu Beyanil İlim kitabında zikretmiştir. Alimlerin bu hadis üzerinde yani bu hadiste kastedilen küçüklerin kim olduğu hususunda değişik görüşler peyretmişlerdir. Aleykümselam ve rahmetullah. Bu kimseler birinci görüşe göre eserlere et, itimat etmeyip yani e, sahabeden tabiinden gelen nakillere itibar etmeyip re'ye dayanan, şahsi görüşlere dayanan bidat ehlidir. İmam Abdullah bin Mübarek'e küçükler kimlerdir diye sorulduğu zaman o cevap olarak re'lerine, şahsi görüşlerine dayanarak görüş beyan edenlerdir. Büyükten rivayette bulunan küçük ise Küçük değildir demiştir. Ebu Ubeyd, bu hadisin açıklanması hakkında İbnül Mübarek'ten naklen, küçükleri ifadesinin yaş bakımından küçüklük değil, bidat ehli ol olmak görüşüne kayıl olduğunu nakletmiştir. İkinci görüş, küçüklerle kastedilen edilen, ilmin sahabe-i kiramdan sonra gelen ve görüşleri onlarınkinden daha önde tutulan kimselerden alınmasıdır. Ebu Ubeyd şöyle der, Benim küçükler hakkındaki görüşüm, İlmin Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in asabından sonraki kişilerden alınması ve bunun Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in asabının görüşlerinden ve ilimlerinden daha önde tutulmasıdır. İlmi küçüklerden almak işte budur. Diğer bir izaha göre küçükler ilimleri olmayan kimselerdir. İmam İbn Abdilber bazı ilim ehlinde Ömer hadisinde ve benzer hadislerde zikredilen küçükler hakkındaki sözlerini nakletmiştir. Bununla kastedilen İlmi bulunmadığı halde kendisinden fetva sorulan kişidir. Büyük ise hangi yaşta olursa olsun ilim sahibi olandır. Cahil, yaşlı bile olsa küçüktür, alim ise genç bile olsa büyüktür demişlerdir. Dördüncü bir izaha göre, küçüklükten kast edilen mana yaş küçüklüğüdür. Gençlerin alimi hor görülür. Nitekim İbn-i Mutemir Rahimullah şöyle der. Burada benim ifade etmek istediğim görüş şudur. Bu ihtilaf çeşitlilik ihtilafıdır, yani tenevvuattandır. Zira bu vasfın sayılanların hepsi için kullanılması mümkündür. Küçükler kelimesi, ilim, değer ve yaş itibarıyla küçük olanları, bidatçiler ve benzerlerini kapsamaktadır. Bunlar arasında bir ayrılmazlık söz konusudur. Daha önce de bildirdiğim gibi ilim, gece gündüz telakki etme yoluyla birikir. İnsan ancak ilk gençlik devresini atlatıp, Yaşı ilerlediğinde yüksek bir ilmi mertebeye ulaşabilir ve alim vasfını alabilir. Genel durum bu şekildedir. Ancak Allah Azze ve Celle'nin yaşı küçük olduğu halde gençlerden ilim ikramında bulundukları bunun dışındadır. Abdullah bin Abbas radiyallahu anh'a yaşı küçük olmasına rağmen kendisine fetva danışılırdı. Muaz ve Attab bin Useyd'de daha küçük yaşta olmalarına rağmen insanlara fetva verirlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları Yaşları küçük olmasına rağmen çeşitli vilayetlere vali olarak tayin etmişti. Yaşlı kimselerin faziletine, namaz imamına dair naslara varana kadar birçok nas delalet etmektedir. Malik bin Huveyris radiyallahu anhten rivayete göre şöyle naklediyor. Nebi aleyhissalatü vesselama geldik. Biz yaşları birbirine yakın gençler 20 gece yanında kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhametli ve yumuşak kalpliydi. Bizim Ailelerimizi özlediğimizi e, anladı. Ailelerimiz de kimleri geride bıraktığımızı sordu. Biz de söyledik. Ailelerinize dönün. Onların yanında kalın. Onlara öğretin. Emredin. Benim nasıl namaz kıldığımı görüyorsanız öyle namaz kılın. Namaz vakti geldiği zaman biriniz sizin için ezan okusun. Sonra en büyüğünüz size imamlık yapsın. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet ediyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara imamlığı yaşça en büyüklerinin yapmasını emretmiştir. Gençlerin ve yaşı küçük olanların üzerine düşen vazife, ilim öğrenmeye yoğunlaşmaları ve ilim telakkisi ile, ilim almak ile meşgul olmalarıdır. Çünkü içinde bulundukları yaş devresi ilim alma merhalesidir. Yaşı ilerlediği devre ise infak, ilmi yayma devresidir. Hasan el-Basri rahimallah şöyle diyor. Gençlerinizi bize getirin. Onların kalpleri daha boştur. Duyduklarını ezberlemeye daha müsaittirler. Allah Azze ve Celle kimin için bu işi bitirmeyi murad ederse tamamlar. Gençlerin zamanı gelmeden önce atılmamaları gerekir. Çünkü böyle bir tutum hem kendilerinin hem de başkalarının sapmasına sebep olabilir. Alimlerin sahip oldukları mertebelere riayetle ilgili bir diğer hususta, yaşadığı zaman veya beldenin ehlince, ilmine itaat gösterilen, fazileti ikrar edilen ve o zamanın alimi ya da o mekanın alimi olarak adlandırılabilecek kimselerden, bu tip kimselerden olan önder ilim adamının mertebesine riayet etmektir. İmam Ahmet bin Hanbel rahimallah'ın kendi zamanında İmam Malik bin Enes'in yaşadığı zaman ve beldede İmam Şeyhülislam İbn-i Teymiye çağdaşlarımızdan İmam Allame e, Suud'da zamandaki en büyük müftüsü Şeyh Muhammed bin İbrahim Aluş Şeyh rahimallah'ın İmam Allame Şeyh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz'ın durumu böyledir. Bu kimseler insanlar tarafından faziletleri ikrar edilmiş, alimler tarafından üstün değere sahip oldukları kabul edilmiş, başvuru kaynağı edinilmiş ve içinden çıkamadıkları konularda fetva danışma kaynakları olmuş alimlerdir. Bu isimler tabii artırılabilir ama örnek olarak e, bunlar zikrediliyor. İmam İsak bin Rahüye Allah rahmet eylesin şöyle diyor. Irak'ta Ahmet bin Hanbel'in, Yahya bin May'in ve asabımızın meclislerine katılırdım. Bir, iki ve üç tarikten hadis müzakere ederdik. İşlerinden Yahya bin Mayin böyle bir tarik mi derdi? Ben de bu bizim icmamızla sayı olmuş değil midir derdim. Onlar da evet derlerdi. Peki bunun muradı, tefsiri yani bu hadiste kastedilen bunun fıkhı nedir derdim. Ahmet bin Hanbel dışında hepsi öylece kaldırırdı. Ahmet bin Hanbel yani izah ederdi. Zehebi, el müstedrek sahibi hakimin hakkında Alimlerden birinin şu sözünü naklediyor. Hocalarımızın onun yaşadığı günü zikrettiklerini, onun günlerini andıklarını, onun çağdaşı olan Ebu Sal e, e, Ebu Seyles Saluki'nin İmam İbnü Furek gibi diğer imamların onu kendilerinden de önde tuttuklarını, fazilet hakkında riayet ettiklerini, kendisini kesinlikle saygın biri olarak gördüklerini anlattıklarını duymuştuk. Alimlerin mertebelerine riayet etmelere istenen ve buna muhatap olan iki sınıf insan bulunur. Birincisi alimlerin bizzat kendileri. Küçük olanın büyüğün yaşına, değerine ve ilmine riayet etmesi gerekir. İkincisi insanların kendileridir. Değer, ilim ve yaş bakımdan büyük olan ilim adamının görüşlerine, ilim ve değer itibarıyla daha aşağıda olan kimselerin itibar etmesi gerekir. Alimlerin hukukuna ve muamele üsluplarına dair bu özelliklerin, bu özellikleri alimin değer, ilim ve yaş bakımından ilerlemesine göre e, artması söz konusudur. Bugün bazı insanlar küçük ilim talebelerinden, ümmetin büyük alimlerinin sahip oldukları görüşlerle çelişen görüşler almaktadırlar. Bazı kimseler de büyük ilim adamları için muhafaza etmedikleri hak ve hukuku küçük ilim ehline gösterebilmektedirler. Evet, bu konuda anlatılanlardan birisi şu şekilde. Abdurrahman bin Mualla el-Luvayhık şöyle anlatıyor. Bir gün bir törende faziletli bir şeyh ve bir de büyük bir alim görmüştüm. O şey, o alimin değerini kabul ederek gelip kendisine selam verdi. Fakat bazı insanlar o şeyhe hitaben selam verdiler ve kendi nefislerindeki hevadan dolayı o alimi görmezden geldiler. Yahut o alimde gördükleri bir hatadan dolayı sahip olduğu konuma gereken değeri vermediler. Kendisine selam verilen şey, insanların kendisine iltifat edip, ihtiram ve takdire daha şayan olarak gördüğü o alime iltifat etmemelerinden dolayı sıkılıyordu. Bu tablo, alimlerin mertebelerine riayetsizliği, sahip oldukları makamın iyice kavranmadığını gösteren bir örnektir. Bu Sadece alimle muamele ve ona selam verme usulü hakkındadır. Bunun ötesindeki şeyler elbette daha büyük ve daha önemlidir. Şüphesiz alimlerin alimlere gösterilmesi gereken e, mesuliyetlerden, dikkat edilmesi, riayet edilmesi gereken mesuliyetlerden birisi de alimlere dil uzatmaktan sakınmaktır. Alimlere dil uzatmak onları sözle yaralamak, Sapıklıkla, dalaletle, onların sapıklık ehlinin izledikleri, e, bu, bunlarla suçlamak sapıklık ehlinin, bidat ehlinin izledikleri yollardan birisidir. Alimlere dil uzatmak, onların kendi zatlarına yönelik değil, taşıdıkları dine, davete, mensup oldukları millete, dine yöneliktir. Alimlere hakaret etmek haramdır çünkü onlar Müslümanlardandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız bu günümüzün, bu ayımızın ve bu beldemizin haramlığı gibi size haramdır. Bu, bu husus daha da haramlığı artırmaktadır. Çünkü alim, dine dil uzatmanın bir vesilesidir. Bu ümmetin selefine ve onların izine en güzel şekilde tabi olan alimlere dil uzatıp karalamak isteyen bidat elinin maksadı da budur. Yol, menheç ve sebepler maksatlara göre değerlendirilirler. Bu maksatlara e, binaen bunlara itibar edilirler. İmam İbni Kayyım Allah rahmet eylesin şöyle anlatıyor. Maksatlara mutlaka bir takım sebepler ve yollarla ulaşılacaksa bu yol ve sebepler o maksatlara tabidir. Ve o maksatlar ile itibar olunur. Haram ve günah olan şeylere götüren sebepler, kerih ve yasak görülme konusunda gayelerine ulaştırmalarına ve bu gayelerle irtibatlarına, alakalarına göre değerlendirilirler. İtaat ve yakınlık kabiliğinden olan fiiller de, sevilmek ve izin verilmek açısından gayelerine ulaştırma bakımından değerlendirilirler. Hedefe götüren vesile, hedefe tabidir. Her ikisi de kastedilmektedir. Asıl maksat, hedef maksat olarak, Vesile ise aracı maksat olarak kastedilir. Rab Teala bir şeyi haram kılmış ise ve o şeyin de bir takım yol ve vesileleri bulunmaktaysa o şeyin haramlığını kesinleştirmek, sabitleştirmek ve kendi korusuna, kendi muhafaza bölgesine yakınlaşmasını engellemek için bu vesileleri de haram kılmış, yasaklamıştır. Haram olan şeye götüren vesile ve buna götüren sebepleri mübah kılmış olsaydı bu durumda söz konusu haramlığı bozar, nefisleri harama teşvik ederdi. Allah Teala'nın hikmeti ve ilmi bütün bunlara engel olmaktadır. Selef bu hususu iyice kavradığında, sahabeyi kiramın değerini küçük görmesi, böyle sözler, dine ve peygamberler efendisi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sünnetine dil uzatmaya sebep olduğu için zındıklık sayılmıştır. Musab bin Abdillah'tan rivayete göre o şöyle demiştir. Babam, Abdullah bin Musab el-Zübeyri şöyle anlattı. Emirül Mü'minin Mehdi bana, ey Ebu Bekir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının değerini küçümseyenler hakkında ne dersin? Zındıklardır dedim. Senden önce hiç kimsenin böyle söylediğini duymadım dedi. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin değerini küçümsemek istemişlerdir. Ama, ama ümmet içinde bu konuda kendilerine tabi olacak hiç kimse bulamamışlardır. Dolayısıyla bunların değerini bunların çocukları yanında, bunların değerini de bunların çocukları nazarında düşürmüşlerdir. Bu sözleriyle sanki şöyle demek istemişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve e kö kötü arkadaşlar, sahabilik yapmıştır. Kötü arkadaşı olan adam ne çirkin bir durumdadır. Bunun üzerine Mehdi, ben de senin gibi düşünüyorum demiştir. Ebu Züra, Rahimullah şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabilerinden birinin değerini küçümseyen bir kimse gördüğü zaman bil ki, o bir zındıktır. Çünkü bize göre Nebi ve vesselam haktır, Kur'an haktır, getirdikleri haktır. Bu Kur'an'ı ve sünnetleri bizlere ulaştıran ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleridir. Onların tek istedikleri kitap ve sünneti iptal etmek için şahitlerimizi karalamaktır. Kendilerinin karalanması daha layıktır. Zira onlar zındıklardır. Tabinden olan ve daha sonra gelen ilim adamları hakkında da hakaret edenler için selef aynı şeyleri söylemiştir. İmam Ahmet Rahimullah şöyle demiştir. Hammad bin Seleme aleyhinde konuşan birini görürsen, onun İslam'ı hakkında, Müslümanlığı konusunda itham et. Çünkü o, yani Hammad bin Seleme bidatçilere karşı çok şiddetliydi. Yani bir kimsenin Hammad bin Seleme'ye karşı düşmanlığı ancak İslam'a düşmanlığındandır. Yahya bin Mayin Rahimullah şöyle demiştir. Hammad bin Seleme ve İbn Abbas radıyallahu anh'ın azatlısı ikrime hakkında konuşanı görürsen, İslam konusunda, onun Müslümanlığı konusunda onu suçla. Bu görüşler, alim hakkında zulüm ve heva ile söz söylemeye e, yorumlanmıştır. Alim hakkında konuşan kişi de o alim gibi insaflı bir alim ise bu başkadır. İmam Zehebi Rahimullah şöyle diyor. Bu görüş, bu ikisi, Hammad bin Seleme ve İkrime hakkında heva ile ve o üstün değerlerine zulmederek söz söylemeye hamledilmiştir. Fakat bu ilim adamlarının cerh ve tadili konusunda insafla ifade edilmiş olan görüşleri nakleden kimse isabet etmiştir. Seleften Allah razı olsun. Onlar alimlere dil uzatmayı yasaklamakla yetinmemiş, onları basit görmeyi de yasaklamışlardır. İmam İbnül Mübarek rahimeullah şöyle der: Şu üç sınıfı alimleri, yöneticileri ve kardeşleri basit görmek akıllı kimseler üzerine, bunlar basit görmemek akıllı kimseler üzerine bir haktır. Alimleri kim basit görürse ahireti gider. Kim yöneticileri basit görürse dünyası gider. Kim kardeşleri basit görürse Mürüvveti, saygınlığa gider. Alimlere diz uzatmak, onlara eziyet vermektir. Alimlere eziyet vermek, Allah'ın salih dostlarına eziyet vermektir. Amelde bulunan alimler, evliya vasfına öncelikli olarak hak sahibidirler. Alimlere eziyet vermenin tehlikeli bir konu olmasının anlamı budur. Çünkü kim Allah'ın bir dostuna düşmanlık ederse, Allah ona karşı savaş ilan etmiş demektir. Ebu Hureyri radiyallahu anh denir, Allah Azze ve Celle'nin şöyle buyurduğunu naklediyor. Aleyküm selam ve rahmetullah. Kim veli bir kulma düşmanlık ederse ona savaş ilan ederim. İlim ve fazilet ehliyle alay etmek, onları ayıplamak, karalamak kişinin dinine dair bir tehlikedir. Çünkü böyle bir durum sahibini hiç hesap etmediği sonuçlara götürür. Münafıklardan biri bizim şu kurrağımız gibi obur, yalancı ve savaş anında korkak bir başkasını görmedim demişti. Bu söz o münafıkların küfrüne dair bir alamet halini aldı ve Allah onlar hakkında bir ayet indirdi. Bu ayette mazeretlerini kabul etmeyip reddediyordu. Tevbe suresi 65-66. ayetlerinde şöyle bulunur: Onlara sorsan yemin olsun ki biz söze dalıp eğleniyorduk diyecekler. De ki siz Allah'la ayetleriyle ve Resulüyle mi alay ediyordunuz? Mazeret göstermeyin. İmanınızdan sonra küfre düştünüz. Sizden bir tayfeyi affetsek bile mücrim olmaları sebebiyle bir tayfaya azap ederiz. Allah Azze ve Celle o münafıkların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile ve ashabıyla alay etmelerini kendisiyle alay etmek olarak saymıştır. Bütün bunlar konunun ne kadar tehlikeli, ne kadar riskli olduğunu göstermektedir. Alimlerle alay etmekten, onlarla dil uzatmaktan ve kıybetlerini yapmaktan sakınmak gerekir. Allah Azze ve Celle kıymeti haram kılmıştır. Ebu Hureyre radıyallahu anh hadisinde şöyle buyruluyor: Gıybet nedir bilir misiniz? Allah ve Rasulü daha iyi bilir dediler. Kardeşini istemediği şekilde, hoşlanmayacağı şekilde anmandır buyurdu. Söylediğim şey kardeşimde varsa ne dersin denildi. Söylediğin şey onda varsa gıybetini yapmış olursun. O şey onda yoksa iftira etmiş olursun buyurdu. Alimlerin gıybetini yapmak, diğer insanların gıybetini yapmaktan daha tehlikeli olur. Hafız Ebu Davud etli Maşkı şöyle demiştir: Kardeşim, Allah bizi ve seni kendi rızasına muvaffak kılsın. Bizleri kendisinden haşiyet duyan ve hakkıyla takva sahibi olan kullarından eliz. Şunu bilmelisin: Alimlerin rahimehummulla etleri zehirlidir. Alimlerin değerini düşük görenlerin örtülerini yırtma konusunda Allah'ın adeti malumdur. Zira beri oldukları bir konuda alimler hakkında gıbet yapmak Tehlikeli bir durumdur. Yalan ve iftira yoluyla onların namuslarını ağza almak vahim bir haldir. İlmin yayılması için Allah'ın seçmiş olduğu kimseler üzerinde ihtilaf kötü bir huydur. Kavgacı insanlar da alimlere dil uzatmaya cesaret, cesaretlendirmesin. Çünkü bazı ilim talebeleri nereye varacağını kestiremedikleri sözleri ortaya atarak insanları ilim sahibi kimseleri karalamaya cesaretlendirmektedirler. Falanın tasih konusundaki değerlendirmelerine itibar edilmez, filanın görüşü kabul edilmez gibi sözler söyleyebilmektedirler. İtiraz eden bu kişinin sözü belki doğru olabilir. Fakat bunu avamın ve görüşleri tartıp hesap edebilme kapasitesi bulunmayan genç ilim talebelerinin yanında söylenmesi doğru değildir. Çünkü bu sözlerden hareketle onlar da bizim gibi insanlardır sözü altında alimlere sonra da imamlara karşı cüretkar davranırlar. Ve kötülük tek bir kötülük yangını küçük görülen ufak bir kıvılcımla başlar ve yayılır gider. Evet, ümmet ile alimler arasında daha başka mesuliyetler de var. Allah izin verirse daha sonraki bir dersimizde de bunlara devam ederiz. Bugünlük bu kadarla iktifa edelim. Subhanakallahum ve bebihamdik ve eshedu anla ilahi illa antebahtek ve ista'furu kebeytu bilek. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.